Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Size bu Cuma konuşmamı Avustralya'dan yapıyorum. Ramuzul Ahadis'in 455. sayfası oradaki hadisi şeriflerden e, konuşmak istiyorum. Oradaki 7. hadisi şerifte Hz. Ali Efendimiz'den Beylemi e, rivayet etmiş. Daha başka kaynaklarda e, rivayet etmişler. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Vallahi ile kad sebaka ila cennati adnin akvamun ma kânu ekseren nâsü vela suyamen suyâmen velâ etimâren velâkinnehum akalu anillahi mevâdu'ahu ve ve cillet Kulubu them annet ilehine nufusu ve xşeat minhumul jwarihah safa kul khaleekata bti menzileti ve husnul dereceti inden nası ve indallahi fil aakhirah. Bu uzunca hadisi şerifi metnini okumuş olduk mübarek metnini kelimelerini açıklayarak kısa kısa efendim cümleciklerini. E, izah etmek istiyorum. Vallahi diye e, yeminle başlıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşmasına. E, Tabi yeminle başlaması bir şeyin önemini gösterir ve e, bizim ona tam manasıyla ikna olmamız için e, bir e, işaret bu. Peygamber Efendimiz madem yeminle söylüyor muhakkak ki o öyledir diye artık hiç tereddüsüz anlaşılacak bir husus oluyor. Niye yemin eylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Lekat sebaka ila cennati adnin akvamun. E, akvam kavimler demek ama biz kavimler deyince çeşitli ırkların efendim milletlerin e, böyle topluluklarını düşünürüz. Halbuki insan e, topluluklarına, insan gruplarına, küçücük e, gruplara da yani bizim kavim kelimesi dediğimiz zaman işte e, Türk kavmi, efendim Hint kavmi vesaire diye böyle büyük gruplar düşünürüz. Halbuki birkaç insanın meydana getirdiği bir kümeye de e, kavim derler. E, bir araya gelmiş topluluk. Akvamın bir takım insan toplulukları e, lakad sebaka ila cennati ad, adnin adin cennetlerine efendim koşarak efendim e, önceden e, girecekler. Bir takım insanlar. Cenneti adin, cennetin e, sekiz cennetin, bir tanesi adin cennetleri. Bu adin cennetlerine bir takım insanlar e, herkesten daha önce manasında sebaka yani sevkat etmek önceden ötekilerden daha önce olarak gitmek manasında. Cenn, e, adin cennetlerine bir takım insanlar öbür insanlardan daha önceden, ilk önce ecekler sabbaka bir de koşmak Efendim ötekileri geçerek Efendim yarışı kazanmak manna geliyor ee, o da bir çeşittte bir Allah'ın kulluğunu güzel yapmakta bir Efendim hayırda yarışma Cennete girecek bir takım insanlar e, mükafat büyük e, ittifata mazzar olarak cennete girecekler ama e, bizim sandığımız şekilde değil Ma kanau ecelen nasu salata vela, vela Bu insanlar bu cennetlere, adın cennetlerine herkesten evvel böyle efendim yarışı kazanıp önceden giden bu insanlar öyle kişilerin, insanların, nasın, halkın yani namazca en çok namaz kılanı, oruçca en çok oruç tutanı, efendim temar ömre yapmak demek. Efendim e, ömre yapmak bakımından yani e, Kabe'yi müşerrefeyi ziyaret etmek bakımından çok ziyaret edeni değiller ama yine ötekileri öbür insanlar geçip önceden cennete girecekler bu ilginç bir şey yani biz elbette biliyoruz ki namaz kılmak çok sevaplı bir şey günde beş vakit namaz namaz dinin direğidir çok iyi Oruç tutmak, Ramazan'da oruç tuttuk, orucun faziletini hadisi şeriflerde okuduk, Va vaizlerden dinlediniz Ramazan boyu. Aşk ile şerif ile sevaplı diye o orucu tuttuk. Yani hacca gitmek, ömreye gitmek, efendim ömre yapmak, biliyorsunuz hac ile ömre arasındaki fark nedir? Hac, Zilhicce'nin belirli günlerinde, efendimiz 8'inde, 9'unda, 10'unda, belirli merasimleri belirli yerlerde yaparak efendim kâbi ziyaretini tamamlama şekline hac deniliyor. Bunun dışındaki efendim e, ziyaretlere, efendim senenin başka zamanlarında olabilir. Yine hacca yakın zamanda olabilir. Yapılan ziyarete de ömre diyoruz. Ömre yapmaya da itimar deniliyor. Yani ömre yapmak bakımından tabi bu da çok sevaplı. Çünkü hacı ve ömrenin mükafatı ne? Daha önceki günahları siliyor. Daha e, insan tertemiz oluyor. Günahlardan arınmış oluyor. Oruç da öyle. Oruç da daha önceki günahları siliyor. Bir siliyor günahları. Namaz da öyle. Daha önceki namazla aradaki günahları siliyor. Bunların hepsi güzel. Tabi bu güzel ibadetleri Allah'ın sevgili abid, zahid kulları daha çok yapıyorlar. Mesela bakıyorsunuz 5 vaktine 5 vakit katıyor. Farz namazları kıldıktan sonra biz de tavsiye ediyoruz hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş diye naklediyoruz sizlere. Mesela sabah namazdan sonra işinak vaktine kadar oturup işinak namazını kılınca çok sevap var. Sabahla öğlenin arasında duha namazı kılmak çok sevap. Akşam namazın arkasından hemen sünnetin arkasından dünya kelamı da konuşmadan dünya işine dalmadan hemen ...kalkıp evvabin namazı kılmak... ...çok sevap, hadis-i şerifler var... ...gece yatarken abdest alıp... ...efendin tecrüb-i vudu namazı kılıp... ...abdestli yapmak çok sevap... ...geceliğin kalkıp, uykusunu bölüp... ...seher vakitlerinde... ...gecenin üçte biri veya üçte ikisi... ...veya yarısı geçtikten sonra... ...uykuyu bölüp kalkıp gece namazı kılmak... ...bu da çok sevap, buna da... Efendim, ...teheccüd deniliyor... ...beş vakitte beş vakit katıyor bazı insanlar... ...yani farz olanları zar zor... ...yapanlar olduğu gibi... Bu farzların üstüne ilave bu güzel namazları, oruçları tutanlar var. Ramazan orucunun dışında sevaplı oruçları bir tanesi bu. içinde bulunduğumuz şevval ayında sitte şevval yani altı gün oruç tutmak. Peş peşe olabilir, ayrı ayrı olabilir ama bu şevval ayı çıkmadan altı gün oruç tutmak. Bunu yaptığı zaman bütün senesini oruçla geçirmiş sanki salm-ı uygulamış gibi bütün zamanını, ömrünü, senesini oruç tutarak geçirmiş gibi sevap alacak. Bunları söylüyoruz. Ama bu cennete ilk önce giren insanları Efendimiz anlatırken, e, diyor ki bunlar insanların, öteki ahalinin, halkın, öteki Müslümanların yanında onlardan daha fazla namaz kıldığından, daha çok oruç tuttuğundan, daha çok ömreye gittiğinden, ömre yaptığından değil bu dereceleri bu bakımdan almadılar, başka bakımlardan aldılar. Demek ki o hangi bakımdan aldılarsa o daha mühim. Ona çok dikkat etmemiz lazım. O çok ince bir nokta. Dinin demek ki hassas bir efendim, öz bir hakikati, efendim ruhu, esası. Peki bu insanlar öteki insanlardan çok daha fazla namazlı, çok daha fazla oruçlu, çok daha fazla ömreli olmadıkları halde niye böyle geçtiler? Öteki insanları da daha önce cennete girdiler, yüksek makamlara erdiler. Çünkü öteki insanlardan namazca, oruç ömrece daha çok değiller ama fakat dinler ama velakin hem akalu anilahi ahu. Allah Teala Hazretlerinin benim önem verdiği yerleri, dinin önemli noktalarını nerede ne yapması gerektiğini iyi anladılar bunlar. Yani ne yaparsam Allahu Teala Hazretleri beni severim. Nasıl davranırsam Cenab-ı Hak'ın rızasını kazanırım. Nasıl işler yaparsam Allah sevmez. Allah'ın kahruna gazabına uğrarım. Allah'ın mevabı ahu. Allah'ın mevzileri me mekânları yani ne mekânları efendim dinin hassas dönemeş döneme noktaları önemli olan efendim hususlar. Ee, o noktaları bilirse, insan onlara dikkat ederse, o zaman e, Allah onu sever. Allah ona gazet etmez. Allah ondan razı olur. Allah ona büyük mükafat verir. Onları akredebiliyor. Akredebilmek önemli. Akredmezse efendim ne yapar? Cahil bir insan, bunları akredmeyen bir insan ne yapar? Onu düşünelim. Baş yapayım derken göz çıkartır. İbadet yapayım derken günaha girer. Efendim böyle özene bezene bir şey yapar ama yaptığı iş bidattır. E bidat da çok kötü bir şey dinde yani uydurma bir şeyi ibadet diye ortaya çıkarmak dinin ruhunu yapısını esasını temelini değiştiriyor için bidat çok fena e Müslümanın nasıl Müslüman olması lazım kendi bildiğine göre kendi kafasına kendi keyfine kendi zevkine göre bir din anlayışı içinde olmaması lazım e nasıl olması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öğrettiği tarzda Müslüman olması lazım. Tavsiye ettiği tarzda. Neden? Çünkü akıllı bir insan değildir. Çok yetenekli değildir. Bu konudaki incelikleri sezecek durumda değildir. Resulullah'tan daha mı anlayışlı? Daha mı bilgili? Daha çok Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine kavramış? Dünyayı daha iyi mi tanıyor? Dünyayı, ahireti, maddi, manevi, alemleri ...görünen, görünmeyen hususları Resulullah'tan daha mı iyi biliyor? Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Resulullah Allah'ın peygamberi. Allah da razı yapıyor. Ona birçok özellikler bahsetmiş, Her şeyi en iyi biliyor ve Allah'a kulluğu en iyi şekilde yapıyor kendisi. Efendim, ve bize de en güzel kulluğu o öğretmiş. Onun için sünnet seniyeye sarılmak lazım. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okumak lazım. Yolunu gözlemek lazım. Peygamber Efendimiz ne yaptıysa onu yapmak lazım. Neli, neleri tavsiye ettiyse o yolda yürümek lazım. Kendi başına gitmemesi lazım. Ben aklım ermez. Benim mantığıma göre bu böyle. Senin mantığının kıymeti yok. Senin mantığın sakat bir mantık olabilir. Senin eğitimin sakat olabilir. Sen yanlış şeyleri doğru sanmış olabilirsin. Günah olan şeyler senin hoşuna gidebilir. Efendim e, herhalde bunun bir cezası yoktur sanırsın yaparsın ama çok e, e, insana zararı vardır o şeyin. Topluma zararı vardır. Sen bilmiyorsun. Kendine zararı vardır. Ondan efendim hem kendin hem toplumun zarar görecektir. Allah onun için yasaklamıştır. Sen o incelikleri anlamadığın için efendim ne olur? Kaç yapayım derken göz çıkarmış olursun. Sevap kazanayım derken günaha girmiş olursun. Bilemezsin. Ama işte o adin cennetlerini herkesten önce giden, o mükeffaata eren insanlar, bu noktaları iyi bilen insanlar. Peki birkaç misal şey yapalım. Yani bu e, mevadı ahu Cenab-ı Hakk'ın önem verdiği noktalar, yerler, hususlar, konular neler. Mesela allahu Teala Hazretleri riyakarlığı, gösterişi, efendim yapmacığı, münafıklığı sevmiyor. Yapılan ibadetlerin ihtilafla olması, yani katıksız bir niyetin sırf Allah rızası için yapılmasını istiyor. Eğer bir dünyevi menfaat, maksat, reklam, propaganda, göze girmek, kendini beğendirmek, kendini ortaya çıkarmak, gibi bir maksatla yapılmışsa, ikinci bir art niyet varsa o zaman onu kabul etmiyor. Riyakarın riyakarca yaptığı ameli kabul etmiyor. İhlaslının ihlasla yaptığı Amerika kabul ediyor. Ancak ihlaslı Amerika kabul ediyor. Mütteki insanın ibadetini kabul ediyor. Mütteki olmayanın ibadetini kabul etmiyor. İki adam aynı imamın arkasında aynı namazı, aynı camide beraber cemaate uyarak kılıyorlar. Birisi bir sevap alıyor, birisi bin sevap alıyor. İşte o bin sevabı almasına sebep olan nokta Allah'ın dikkat ettiği husus yer. Allah'ın önem bir yer, konu. Nedir o? Takva. Yani Allah'tan korkarak, sakınarak, düşünerek, taşınarak, getirdikli namazı kılmak. İhlasla ibadetini yapmak. Riyakarca yapmamak. Başkası sevsin, beğensin veya dünya mevhafati sağlayın diye yapmamak. Mesela önemli noktalar. Gürüst olmak, samimi olmak, samimiyetsiz olmamak, içten pazarlıklı olmamak, içi başka, dışı başka olmamak. Efendim e Böyle her ibadetin incelikleri var. Efendim kabul olunma veya olunmama sebepleri var. Bunları bilmek. Ben bunları çeşitli kitaplarda, konuşmalarda anlatmaya çalıştım sizlere. Ve çeşitli kitaplarda da neşrettim. E, ve temenni ediyorum ki ilmihal dediğimiz kitaplar, dinimizi anlatan kitaplar öncelikle onları bastıra bastıra e, halka anlatsın. Yani bir insan namaz kılıyor. Tamam abdest olacak namaz kılacak. Dört sekat, sünnet, dört sekat farz, iki sekat, son sünnet. Tamam bu namazları işte Sübhanek e okuyacak, Fatiha okuyacak. Ondan sonra şu tarzda kılacak. Ama bunlar şekil. Yani bu şeklin arkasındaki, üstündeki, içindeki öz, ana duygular. Çok önemli. O namaz, riyakar şey olmuşsa, gösteriş için kılınmışsa, başkasının zoruyla kılınmışsa, şeklen namaz olduğu halde içten olmadığı için kabul olmuyor mesela. İşte bunları öğretmek lazım. Yani ibadetleri öğretirken bakın bunlar bu şekiller bu şekilde uygun yapılacak bu namaz ama asıl şu noktalara dikkat edeceksiniz. İşte o noktaları bilirse insan Allah'ın rızasını kazanabiliyor. Bilmediği zaman Allah'ın rızasını kazanamıyor. Hac yapıyor. Hacca biz gidiyor geliyor bir sevap kazanamıyor. Sıfır. Efendim, babaaka veriyor sıfır oruç tutuyor Ramazan'da sıfır Efendim vesaire Hayır hataat yapıyor sıfır Efendim para kazanıyor haram harcıyor Efendimleri yok İşte, din zeka işidir güzel Efendim şuur işidir çok güzel akledecek şuurlu olacak o noktaları bilecek cenabı Hakk'ın önem verdiği yerleri yani hassas noktaları iyi anlayan insanlar işte o adın cennetlere koşarak giderler. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, şeyi okurken, sen kitaplarını okurken elinize kitap kağıt kalem, kalem alın. Böyle önemli noktanın altını çizin. Namaz ne olursa fasit olur, bozulur. Nasıl olursa kabul olmaz. Efendim, onları bilin. Mesela haram para ile yapılan aç ve ömre makbul değil de fıçı haramla olmayacak yani Kazan şeyler olacak mesela. Efendim e, birisinin zoruyla gösteriş veya reklam veya efendim tanıtım veya efendim oy toplamak bilmem e, seçilmek vesaire falan gibi sebeplerle bir daha hacca gideyim de bir de hacı desinler de mesela yani böyle bir şekilde olmaz. Mesela bir insan ilim öğrenmeye kalkıyor sevap ilim öğrenmek ama ben bu ilmi öğreneyim de, alimlerle mücadele edeyim de, reis olayım da, başkan olayım da, efendim herkes bana hürmet etsin de, geçim şöyle sağlayayım da, dünyalığım böyle doğrusu e, o zaman bundan bir sevap kazanmaz. Günaha girer, ilmi bu maksatla öğrendi mi sevap kazanamaz. Demek ki cennete giren insanlar bu hassas noktaları iyi akıl etmiş insanlardır. Vela kim ne hom? bu cennete giren kimseler akalu anillahi mevadi'ahı bu Allah'ın önem verdiği yerleri, noktaları, hususları iyi etmiş ve ona riayet etmiş kimselerdir. Haram yok mu yememişlerdir. Helalden kazanmaya dikkat etmişlerdir. Doğru sözlü olma dikkat etmişlerdir. Efendim temiz, ikhlaslı olma dikkat etmişlerdir. Doğru özlü olma dikkat etmişlerdir. Efendim gösteriş için yapmamaya dikkat etmişlerdir. Sırf Allah rızası için halis muhlis hasbeten yapma dikkat etmişlerdir ibadetlerini. Bir bu vasıf. Bu bir eğitim meselesi. Bu eğitimlerde öğrenilir mütteki insanların efendim e, hocaların mürşidi kamillerin dizinin dibinde öğrenilir. Yoksa efendim Türk bilgi bir üstünde gelir bir ilahiyat fakültesine Bakalım bu Müslümanların ilahiyat fakültesinde neler okutuluyormuş diye. Okur, İmam Acibi de bitirir, ilahiyat da gelir, ilahiyat da bitirir. Ondan sonra kalkar, Almanya, İngiltere, Amerika'ya gider. Amerika'dan gelmiştir, okumuştur. Efendim, e, gayrimüslim olarak okumuştur, gayrimüslim olarak gitmiştir. Bu bilgileri öğrendi. Biliyorsunuz İslam Anistiklisi ilk önce Leiden'de basıldı, Hollanda'da. Avrupalılar bastılar İslam Antikyobelisi kocaman bir eser. Sonra bunlar İslam ülkelerine tercüme yoluyla aktarıldı. Koca koca araştırmalar, koca koca ciltler. Efendim Milli Eğitim Bakanlığı bizde de bastı. Sonra işte Diyanet Vakfı baktı ki burada inanmamış insanların yazdığı vakalelerde çok hatalar var. Oooo! Düzeltmek bir Bari biz bir İslam Antikyobelisi Efendim şey yapalım diye Yeni bir göbeği çıkarmaya başladılar Çok güzel bir şey teşebbüs Çünkü bilgilerin doğru öğrenilmesi Öğretilmesi lazım Yani bu hassas noktalar Büyük alimlerden Müttefi alimlerden Mürşilik tamirlerden öğrendi Niye öyle? Çünkü öteki hem yarım bilgisi Dolayısıyla yanlış şey söyler Mahzuru yok canım nasıl yaparsan Yap olur der halbuki mahzuru var Bilmiyor o hadisleri bilmiyor. Okumamış, cahil, tatlıyı veyahut kendi kafasına göre canım benim kanaatime göre böyle. Senin kanaatin hiçbir kıymeti yok. Resulullah'ın kanaatini söyle bana. Allah'ın rızası nerede? Kur'an-ı Kerim'de bu hususta ne söyleniyor? O önemli. Sen kimsin? Dersem tanımıyorum. Senden önce dünya vardı, senden sonra da var olacak. Yani sen halkın arasında bir kişisin. Ne sanıyorsun ki? Yani kainatın merkezini sanıyorsun. Sen eğer bana İslam hakkında bir şey söyleyeceksen kendinden söyleme, Resulullah'ın sünnetinden e, söyle, kuran tefsirinden söyle demek lazım. Kendi hayatında ihlasla tertemiz yaşamış pırıl pırıl nurani insanlardan öğrenmek lazım. Şimdi bu evet. insanların vasıflarını söylemeye devam ediyor. E, Hadis-i Şerif'e Peygamber Efendimiz anlatmaya, bir bildirmeye. Şimdi bu asla safsaları bunlar öğrenmişlerdir. Dinde ince noktaları, incelikleri. Allah neye gazep eden, neden hoşnut ve razı olur? Çok iyi bilirler. فَوَجِلَتْ vatma وَاتْمَاَنَّتْ اِلَيْهِنْ نُفُوز Efendim gönülleri Cenab-ı Mevla'ya imanla itminan bulmuş, huzur bulmuş, süküne ermiş bir halde olmalarına rağmen bu hal cümlesi ve ile başlayan ama Kalpleri yine korkudan tir getiriyor. Neden? Yani insanın imanı sağlam olduğu halde kalbi niyet titrer. Çünkü hiçbir insan kendi akıbetini şu anda bilemiyor. mahkeme Kübra'da muhakeme olacak. Bakalım ne olacak sonuç? Eğer yarın hak divanında belli olur diyor Yunus Emre ilahisinde. Çok hoşuma gidiyor ve çok tir, tir titrer insan bu sözü duyunca. Kavuk, sarık cübbe, efendim, sandalye, makam arabası, mevki, rütbe, e, bunlar bu dünyanın şeyleri, bu dünyanın insanları veriyor. İşte biz de aldık hepsini. Ama ne acaba bunların Allah indinde ahirette hımeti ne? Mahkeme-i Kübra'da ne? Teala ahirette insanları muhakeme ederken hem falanca ülkenin hükümdarıydın, efendim, şu kadar orduların başındaydın, Yine e, Omuzunun kalabalığına mı bakacak? Rütbesinin yüksekliğine mi bakacak? Hayır. Ayet-i kerimelerden biliyoruz. Hadis-i şeriflerden biliyoruz. allah Teala Hz.leri insanların gönlüne nazar ediyor. Gönlünün temizliğine bakıyor. Amellerinin ihlaslılığına, güzelliğine bakıyor. İcraatının faydalı mı zararlı mı olduğuna bakıyor. Yoksa öyle rütbeler, mevkiler, makamlar, nice insanlar gelmiş geçmiş, nice istimaller, efendim versiyelerde yazılıyor. Efendim, mevkisini, makamını kötüye kullanan nice insanlar biliyoruz. O, Allah hepsini daha iyi biliyor. Yani dünyadaki insanlar biraz biliyor. En iyisini Allah biliyor. Ee, onun için müttefi bir insan korkar. Yani gönlü Cenab-ı Hakk'a imanla dop doludur. Mütmeindir. Cenab-ı Mevla'ya aşk ile şevk ile bağlıdır ama gene korkar. Yunus Emre öyle. Mesela diyor ki Yunus Emre ben buyurdum buyurumu tutmadım derse Mevlam benle cevap vereyim korkuyor şimdiden mahkeme kübra'nın heyecanını çekiyor şu şunu bu, buyurdum bunu buyurdum ey kulum niye onları güzelce yapmadın derse Mevlam benim halim nice olur diye korkuyor acaba kabile girdiğim zaman Münker ve nekir bana sor büyük soracağı zaman acaba cevap verebilecek miyim diye korkuyor son nefese iman ile göçebilecek miyim diye korkuyor bu imanımı sonuna kadar saklayabilecek miyim diye korkuyor. Çünkü efendim yani imtihandır hayat. Zorlu bir olayla karşılaşıp yanlış bir davranıp efendim dünyasını ahirette mahvedebilir. Mesela çok ızdırap çektiği için kendisini kaldırıyor kuleden aşağı atıyor intihar ediyor. İntihar ebediyen cehennemde kalma sebebidir. Hocam çok acısı var, ızdırap var. Şimdi acı, ızdırap ne yapalım? Allah bir hastalık vermiş. Kimsenin başına vermesin. Hastalarımıza Cenab-ı Mevla şifa versin ama acı ve şeyi çaresi efendim, kaldırıp kendisine atıp intihar etmek değildir. Bu binanç sağlam olduğu için elhamdülillah İslam'da İslam ülkelerinde intihar çok az oluyor. İntihar edenler kimler oluyor? İnancı zayıf olanlar oluyor. Mümin intihar etmiyor. Sımsıkı, sabırlı efendim, duruyor. Hatta hastalıktan cevap kazandığını bilerek biraz da efendim e, memnun da olarak şey yapıyor. Sabredersem evet. Cenab-ı Hak bana mükafat verecek. Yani İslam ülkelerinde intihar mı olmuyor. Ancak işte çok çok trafik kazası oluyor. O da dikkatsizlikten, ihmalden bilmem. Bayramda şu kadar ölü, efendim, tatilde bu kadar ölü diye duyuyoruz, üzülüyoruz. Ama şey intihar olmuyor. Neden? Çünkü intiharı yanlış bir seçme, yanlış bir davranış. Çünkü can senin malın değil, can sana emanet. Emanete hıyanet olmuş oluyor. Demek ki efendim akıbetini insan bilemiyor. Akıbetimiz hayır olsun. Allah ahir ve akıbetlerimizde hayır eylesin. Son nefeste cümlemize bir iman ile şu can emanetimizi teslim etmeyi nasip etsin. Onun için korkar. Arif bir kul mümin kamil bir kul korkar. Peygamber Efendimiz'in hayatı belli, duaları belli, efendim, ibadetleri belli, gecesi belli, gündüzü belli. Vecilet kulübü bu cennetli kulların kalpleri tir tir, tir, tir, tir tir korkar. Vatmanet ileyhin nüfus gönüller Cenab-ı Hakk'a imanla mutmeinle makamına ulaşmış. Sıkınlı ama korkar. Ve haşaat minhumul cevari. Azaları efendim, Huşu içinde. Huşu ne demek? Cenab-ı Hakk'a saygıyla boyun eğmiş demek. Yani e, imanı var, kalbinde korkusu da var. Efendim, Allah'tan korkuyor. Halkullah, haşretullah, lakafetullah. Yani Allah korkusu hikmetin başı. Güzel bir şey. Allah'tan korkan insan her işini güzel yapar. Efendim, iyi insan olur. En iyi insan olur. Efendim, e, azaları da Cenab-ı Hakk'a Efendim, e, saygıyla eğilmiş Boyun eğmiş durumda Hepsi Cenab-ı Hakk'a kulluk yolunda Göz harama bakmıyor Çünkü harama bakmak günah Kulak haramı dinlemiyor Çünkü haramı dinlemek günah Dil haramı yalanı Dolanı, mibeti, dedikodu, yalancı şahitliği Söylemiyor çünkü bunlar Günah El harama uzanmıyor Çünkü günah Ayak haram yere yürüyüp varmıyor çünkü günah. Bundan hepsi efendim, nedir? Ee, i̇şte her azanın huşu ile Cenab-ı Hakk'a saygıyla eğilmesi ve e, üzerine düşen o uzun görevi neyse onu Cenab-ı Hakk'a uygun yapmak. İşte o cennetlik insanlar böyle oluyor. Tüm azalarıyla Cenab-ı oluyorlar. İsyan etmiyorlar. Hiçbir azası efendim isyan olacak. iş yapmıyor. Böylece e, mahlukata böylece bunlar e, tefevvuk eylediler. Üstünlük sağladılar. Yukarıya çıktılar. Neden? Allah'tan korkuyorlar. İmanları sağlam dinin hassas noktalarını bilip onlara güzel riayet ediyorlar. İsteyan etmiyorlar. Kıtı bil menzileti ve husnü dereceti inden basi ve indallahi fil ahiret. Böylece eee hoş bir makam, menzile, mertebe ile ve efendim, güzel derece ile hem insanların yanında makbul oluyorlar İyi bu adam dürüst adam, salih insan, takva ehli insan safa sağlam insan hile yapmayan insan, emanete hıyanet etmeyen insan efendim mert arkadaş efendim mert arkadaş deyince ee, Mekki mücerremeden bir arkadaşın babası hatırlama geldi askerde. Bir arkadaşı, efendim, e, şey yapmış, beraberken, askerken, silahı işte temizlerken, poçalarken, şaka yaparken neyse, efendim, e, kurşun atlamış, silah tehlikeli, yani çok dikkat etmek lazım. Bu arkadaşı yaralamış. Şimdi bu arkadaşın babası, yaralamış ama. E, kaza olduğunu biliyor yani şahıs. Tabii hemen komutanlık, okul komutanlığı almışlar. Ne oldu? Yaralandı. Kim yaptı? Söylemiyor. Ya söyle. Kim yaptı? Söylemiyor. Efendim, ısrar etmişler, fazlalık etmişler. Söylese arkadaşını atacaklar. Arkadaşı atılmasın diye söylemiyor. E, adı Mert Mehmet'e çıkmış. Yani şey ismi. O yüzden bir ceza da almış, bir derecesi indirilmiş rütbesi ama aldırmamış. Yani dünyevi bakımdan bir derecesi inmiş ama muhtevi bakımdan efendim. Hem dünyevi bakımdan da Mert Mehmet'le kapı ile anılan bir insan olmuş, Allah rahmet eylesin. Arkadaşına efendim iyilik yapmış olduğu için, onun işin fedakarlık yapmış olduğu için, sabretmiş olduğu için efendim manevi bakımda da tabii Mert'in nikafatı büyük oluyor. İşte insanların yanında da nertebesi yüksek olur. Böyle insanların, mesela Yunus Emre'yi seviyoruz. Yunus Emre tarikatçı. Buyur, hadi bakalım. Tarikat iyi mi, kötü mü? İyi. Nereden belli? Yunus Emre'den belli. Hakiki, hakiki bir tasavvufi terbiye. Bak insanı Yunus Emre yazıyor. Yedi asır, sekiz asır efendim, unutulmayan, efendim, şöhreti, sevgisi, hudut tanımayan bütün insanların kucakladığı baş bir kimse haline getiriyor. O tasavvufi eğitim işte. O eğitim, tamimi eğitim, kalp eğitimi, ahlak eğitimi, vicdan eğitimi yani işte o Yunus'u modelini çıkartıyor. Al Mevlana, Celal, Sinir öyle. Bak nasıl Avrupalılar bile seviyor. Almanlardan Müslüman olup böyle bir tarikatına gelenler ne kadar? Tek, tek Kur'anlar var. Almanya'da batmıyor yani öyle yaptı diye. Türkiye'de de efendim... Ee, Şebi Arus kutlandı diye Türkiye'de batmıyor. Bir şey olmuyor yani. Efendim. Demek ki güzeli güzel. Ee, insanlar yanında da mertebe alıyor yani. Gerçi onların amaçları insanlar yanında mertebe almak değil. Onu düşünmezler bile. Hatta hatta insanlar hoşlanmasa bile enkideste bile hatta ceza verecek olsa bile hatta dünyevi bakımdan zarara uğrayacak olsa bile onlar Allah'ın yolu, yolunu tercih ederler, Allah'ın emrini tutmayı tercih ederler. ve yahu bu ne? Ne ya kınamasına aldırmazlar. Namaz vakti geldi mi? Geldi. O zaman Allah ayetler. Ya burada kılınır mı namaz istasyonda, efendim hava alanında işte böyle her gezim kalabalık oldu yani. E ne yapayım? Namaz geçeceğiz Zaman da yok. Namaz da benim acayip kılacağım dedim. Benim gezdiğim birçok ülkede, hatta Almanya'da filan ee, şey var, hava alanlarında ibadet odası var. Müslümanlar için ayırmışlar, seccadeler koymuşlar. Alman hükümeti yapmış yani. E, Müslümanlar seccadede namaz kılar, kıble yönünü işaret etmiş, altta sebebi yerini yapmış. Biz de ne kadar zorluklarla efendim ne kadar müracaatlar ettik rahmetli bizim Muhammed olmacı kardeşimiz Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin, makamını ala eylesin. Yeşilke, hava alanına bir cami yaptıracak Efendim, baba yiğitler çıktı müracaat evde evde bir türlü e, yaptıramadı e, ne olur ya işte bir yerde var işte cami yapacak insan da var olsun e, yani Endonezya'da gördük efendim daha başka ülkelerde hangi İslam ülkesine gittiysek Mısır'da vesaire her yerde gördük İslam ülkelerinde gördüğümüz gibi İslam dinine bağlı olmayan insanların yaşadığı Avrupa ülkelerinde de gördük ne olurmuş yani olsaydı ama bazıları hayırı yapmak isterken bazıları da hayırı engelliyor. Bazı cami yapmaya çalışıyor, bazıları camiyi yıkma çalışmış ve yıkmış. Efendim hatta temeline bomba koyup patlatıp kubbesini çökertenler var. Efendim camilerin alanlar satanlar olmuş camilerin vakıf mallarını efendim gayrimüslimlere bile satanlar olmuş. Nur Osmaniye Camisi'nin birçok vakıf dükkanları şu anda Efendim, elden çıkmış durumdadır çünkü satılmıştır. Efendim, şuursuzluktur vesaire. Kimisi cami yapıyor, kimisi yapıyor. Kimisi Kur'an kursu yapıyor, kimisi efendim başka şeylerle meşgul oluyor. Kimisi çocuğunu efendim şuna göre yetiştirmeye çalışıyor, kimisi buna göre. Her yarın hak divanında belli olur. Kimin haklı olduğu o zaman belli olacak kuran Kerim'in birçok ayetleri eski ümmetleri anlatırken Cenab-ı Hak kıyamet gününde onların itiraf ettiği hususta hükmünü verecek. O zaman iş belli olacak diye bildiriyor. Efendim, O zaman belli olacak. Ama bu anda belli olması önemli. Akıllı insan bu anda anlar, hakkı tutar. Hak tarafını tutar. Kimisi tutamıyor. Ha tutamayan ben haklıyım diyen yanlış yolda olduğu halde ben haklıyım diyen sapıkların o zaman ahirette anlayacaklar, vay be biz yanlışmışız. Bak şimdi belayı bulduk, cezayı çekeceğiz. Cehennemde cay, cay cay yanacağız dediği zaman iş işten geçmiş olacak. Efendim kıymeti kalmayacak. Asıl işte akletmek, efendim devkünlâ nesmâ o evnâ Ah bu gerçekleri söyleyen insanları dinleseydik, ah aklımızı kullansaydık, akletedik o zaman bu cehennem hadisinden olmazdık. Bu Azap yurduna tıkılmazdık. Bu cezaları efendim yemezdik diyecekler ama kıymeti yok. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim muhteşem bir ay ibadet ayı olan Ramazan-ı Şerif'ten sonra efendim bu hadis şerifi size okumayı efendim zevkli bir vazife bildim. E, aklımızı kullanarak Müslüman olacağız. Çok derin derin düşüneceğiz. Çünkü şuursuz efendim, ibadet kalabalığının kıymeti yok, şuurlu hareketin çok kıymeti var. Şuurlu hareket eden, düşünen, ince, hassas insanlar, efendim, dinin hassas noktalarını bilip de ona riayet eden, efendim, zeki Müslümanlar kazanacak. Aptal olanlar, anlayamayanlar, efendim, yanılacak ama bu yanılgının cezası korkunç. Mesela bir telde elektrik akımı var, efendim, eve getirilmiş, e, saate bağlanmış, senin evinde elektriğin var. Korkunç bir şey. Çocuğa elektrir misin? Elektrik tellerini. El Bilmeden kendin karıştır mısın? Elektrik cihazı karıştır Yani, e, çünkü elektriğin şakası yok Elektrik insanı çarpar. Nasıl çarpar? Yanlış bir hareket yaptığı zaman çarpar. Bunun böyle şeyi yok. Yani. Affet beni ey elektrik. Yani ben hatalı bir iş yaptım işte. Böyle yapmayacaktım ama yanlış yeri tuttular. Bu işin şakası yok. Elektrik gibi efendim. bu ahiret işinde şakası yok. Çünkü elektrikte cereyanı tutan, cereyanı teli tutan insanın cereyana kapıldığı gibi, orada yanlış yolda giden, yanlış yol tutturan insanın da ahirette mutlaka başına Kur'an'ın ikaz ettiği, Peygamber Efendimiz'in ihbar eyletiği, ikaz eyletiği, efendim e, cezalar, belalar, akıvet gelir. Orada pişman olacaklar ama oradaki pişmanlık fayda vermeyecek. Onun için diyorum ki siz aziz ve sevgili izleyici ve dinleyicilerime dini lütfen ciddiye alın. Din bir e, garnitür değildir. Yani şöyle bir aksesuar değildir. Olsa da olur, olmasa da olur. Hayır. Din hayatın özüdür, esasıdır, amacıdır, gayesidir ve ahiret, ahiret saadetini elde etmenin anahtarıdır, yoludur, vasıtasıdır. Dine önem vermezseniz dünyanız, ahiretiniz mahvolur. Ahiret mahvolması demek, ebedi hayatın mahvolması demek. Dini ciddiye almak lazım. Dine ciddi olarak eğilmek lazım. Dini doğru öğrenmek lazım. Efendim ben duydum ki falanca haram şey yenilebilirmiş, mahsuru yokmuş. E niye o zaman haram lafı çıktı? Senin canın onu yemek istiyor, sen helal diyen bir adam buldun kendine, o haramı çatır çatır biliyorsun Senin kalbin bozuk. Helal diyeni şey yapıyorsun, acaba haram diyenin haklı, helal diyen mi haklı? İnce de. Efendim benim çok tanıdığım, çok sevdiğim, baba dostu birisi var, bunun bir mahsuru yok dedi. Ama Kur'an mahsuru var diyor. Kur'an'ın dediği mi doğru, senin dedi. Peygamber Efendimiz şöyle yapmayın diyor, o da yapabilirsiniz diyor. Akıl olacak iş mi? Olur böyle şey? Ama fiilen ben bunlara çok rastladım. Öyle diyen, böyle düşünen binlerce, milyonlarca insan var. Hiç dini öğrenmek için başvuracakları kaynağı Kur'an-ı Kerim olduğunu düşünüp Kur'an'a uymuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri içliyi içmeyin dedi. Efendim bizim başkanımız, içebilirsiniz dedi. Olmaz. senin başkanı kim oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Öyle yapmayın buyurmuş. Ama iyi ama benim tabi olduğum falanca şey, efendim büyük adam bir şey şöyle yapıyor. O büyük adam başka bir sebepten o rütbeyi almıştır, büyük adam olmuştur ama din bakımından büyük adam değil işte. Bak çok yanlış iş yapıyor, seni de şaşırtıyor. Seni de dalalete düşürüyor. Ne demek istiyorum? Dini en sağlam ana kaynağından öğrenmek lazım. Ana kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim. İkinci ana kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim'i de açıklayan Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri. Dinin hassas noktalarını oradan öğrenmeli. Efendim, şeytana kanmamalı. Şeytanın da iki çeşidi var biliyorsunuz. Bir cinlerin şeytanları, o görünmeyen işte kuyrukluymuş, boynuzluymuş, kırmızıymış, siyahmış, efendim, bilmem hortumu varmış, görünmez bir mahluk. Biz onu görmüyoruz, o bizi görüyor. O cinlerin şeytanı. Bir de insanların şeytanı var. Toplumun içinde dolaşan şeytanlar var. Senin gibi efendim, giyimli, kuşanlı ceketli, pantolonlu, gömlekli, kravatlı vesaire. Nereden hocam bu şeytanı nasıl anlayacağız? Allah'ın emrine karşı geliyorsa Allah'ın emrinden aykırı haram, günah, yanlış, yasak, efendim e, gayri ahlaki e, faydasız topluma zararlı, yıkıcı şeyi söylüyorsa işte o şeytan. Şeytanın kışkırttığı insanlara şeytanın fikirlerini efendim getirip tebliğ etmek için kullandığı bir efendim zavallı. Hiç, hiç aldanmamak lazım ve mazurette olmaz. Efendim adam diyor ki mesela Ya Rabbi diyecek ki ben bilemedim bu adama kandım. Veya atalarımızdan biz böyle duyduk da, biz geleneksel olarak bizim ülkemizde böyle yapılıyordu, öyle yaptık. Olmaz. Atalarınız da yanlış yoldaysa, sen de yanlış yoldaysan, o da cezayı çeker, sen de cezayı çekersin. Ne yapacaksın? Efendim, hakikati öğreneceksin. 20. yüzyıldayız. İlimin vasıtaları kolaylaşmıştır. İncelersin, incelersin, bulursun. İnsan inceler. İncele, incele, bulur. Almanlar... Avrupalılar, Fransızlar, İngilizler yani Çinliler, Japonlar başka bir toplum içinde başka bir medeniyetin irfanın yani kültürün insan olarak yetiştikleri halde Kur'an okuyarak, hadis okuyarak İslam'ı inceleyerek Müslüman oluyor. Nasıl yıkıyor bak. Toplumsal tabuları nasıl yıkıyor? Kendi toplumunun Efendim etrafına ördüğü duvarları nasıl yıkıyor, kabuğu nasıl çatlatıyor, nasıl aydınlık dünyaya çıkıyor, İslam'ın güzelliğini anlıyor, hazlıyor, o sevgiyi görmedi. Başka bir eğitimle yetişti ama aklını kullanıp buluyor. Hatta şu anda kütüphane'mde gözümün önünde sıralı kitaplar arasında aslında İngiliz olup da Kur'an-ı Kerim'in tercümesini yazmış insanlar var. İngilizdi, efendim başka bir şekilde yetişmişti. Ama Müslüman oldu. Bir de Kur'an-ı Kerim'in güzelce de Efendim de hazırlamış. Böyle nice insanlar var. Dünyanın her yerde Allah nasip etti mi efendim, iyi bir kula yani Müslüman olur. Allah herkesin iyiliğini efendim, sağlayacak şartları göndermiş. Allah'ın rahmeti gökten yağmurun yağdığı gibi bütün insanların üzerine yağar ama insanın kabı ...ters konulmuşsa, kafası tersse... ...o yağmur, o rahmet yani... ...onun kafasına girmez. Çünkü kafası ters. Tencereyi ters çevirirsen... ...gökten yağan rahmet... Efendim, ...içine girmez. Tencereyi yukarıya doğru çevireceksin. Tavayı, tencereyi kazanı... ...neyse, efendim, su almak istediğin şeyi... ...ki yukarıdan gelen rahmet içine girsin. Kafası ters oldu mu? Olmaz. Kum bu kusurlu. ...kusurlu hareket ettiği zaman... Allah-u Teala Hazretleri, onun davranışına göre cezasını veriyor. İyi davrandığı zaman da yolunu açıyor. Efendim hidayeti eldiriyor. Efendim hatta en makbul insan oluyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında da böyle. Bu asırda da böyle. Her diyarda böyle. Yani burada yani Avustralya diyelim şu anda Budist iken Müslüman olmuş. Nice. İslam toplumunun da yönetiminde yüksek mevkilere yükselmiş. İslam kanserinin başkanı olmuş. Yani İslam meclisinin insanlar biliyor. Çinli bir arkadaş, bir arkadaş anlattı bugün. Çinli bir valinin oğluymuş. Buraya gelmişler. Müslüman olmuş. Şimdi arkadaşa değil, Çin'e beraber gidelim de işte oralardaki şeyleri inceleyelim. Yani iyi oldu mu? Allah'ın rızasına efendim eriyor. Kötü oldu mu? Allah'ın. Allah da onun kötülüğüne göre efendim cezasını, velasını veriyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi Yolundan ayırmasın. Dinini güzel anlayıp uygulamaya güzel devam etmeyi nasip etsin. Ramazan geçti, şevval geldi. Ramazanla kulluk bitmedi. Kulluk ömür boyu devam eden bir husustur. Efendim kulluğa devam edeceğiz. Hem de şuurumuzu kullanarak. Aklımızı mantığımızı kullanarak. Falanca kaçta şöyle yazıyor. Filanca mecmuada böyle okudum. Falanca efendim şöhretli şahıs böyle demiş. Yerinde bassın Yanlış fikirler yerinde bassın Yani mühim olan... Gerçeklerdir. Gerçekleri insan bulabilmeli. Kazı yapar gibi toprağın altından efendim madenleri, cevherleri, mücevheratı, altını, efendim elması buldukları gibi, zümrütü, yakutu buldukları gibi insan bulabilmeli. Bu insanoğlu gerçekleri araya araya ne yüksek seviyelere yükseldi, ne hale getirdi ilgisini, ne kadar ilerletti e, şey bakımından da, inanç bakımından da ilerlesin. Geri kalmasın. Primitif kalmasın. İlkel kalmasın. Efendim, bir efendim, yalana, yanlışa, eğriye, büyüye, tapmasın. Allah edep nasip eylesin. Efendim, edepli oldu mu? Allah tevfikini refik ediyor. Edepsizlikten korusun. Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Bizi edepli kul eylesin. Doğru yoldan ayırmasın. Tevfikini refik eylesin. E, dünyamızı, e, güzel hayatımızı sürüp mağmur eylediği gibi ahirette de imanla ahirete geçip e, nimetlerine erip, efendim ahiretimizde mağmur etmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, cümleliyle müşerref eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah nice mübarek günlere, aylara, yıllara yüksek mübarek dereceleri eriştirsin. Sevdiği kul eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki cihan da aziz ve bahtiyan eylesin. Selam Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkântem.